dersimizde yine inşallah geçen dersimizde eksik bıraktığımız menduk konusuna devam edeceğiz. Biz dedi ki <gülüyor> mendukun tanımı olarak velahu ma fi ve yekun fi Şimdi biz dersimizde yine müstahaba ilgili bir önemli bir konuyu anlatacağız inşallah. O da nedir? Bir insan müstahaba başladığı zaman müstahaba başladığından dolayı onu bitirmesi onun üzerine gereklidir. Öyle mi? Öyleyse bu konu, bu başlık neyi anlatıyor? Şunu anlatıyor. Normalde bir adam dilerse müstahabı yapar, dilerse yapmaz. Öyle değil mi? Burada dedim ki ulema bu kısımda anlaştı. Sonra şurada ihtilaf ediyorlar. Peki diyorlar ki adam müstahaba başladı. Yani mesela nafile namaza durdu. Allahu Ekber dedi, tekbirini aldı. Peki bundan sonra da yine aynı şekilde nasıl ki başlarken muhayyerdir. Dilerse yapar, dilerse yapmaz. İçine girdikten sonra da muhayyer midir? Yani dilerse terk edir, edip, dilerse terk etmez mi? Yoksa mutlaka terk etmesi lazım mı? Yani içine girmekle hükmü değişir müziğin müstahallık. Anlaşıldı mı Tartışıkları konunun sureti? Hadi diyelim ki tamam. İkinci bir mesele, adam içine girdi, devam etmedi. yarıda kesti mesela. Peki yarıda kestiği zaman ne olacak? Yani tekrardan ondan dolayı günah kazanır mı? Bu bir. Tekrar onu iade edip baştan bitirmesi gerekir mi? Bu iki. Bu mesele alemlerin arasında ihtilaf edilmiş. Konunun normalde usuldeki başlığı nedir? El-mustahab bu. Hel-yelzemu-i-şru'i Yani kendisine başlamakla müstahab e, gerekli midir? Lazım olur mu? Yoksa lazım değil midir? Cumhur ulema demiş ki nasıl ki müstahabın başında insan muhayyarsa müstahabın içine girdikten sonra da insan muhayyardır. Tamam? Cumhur ulema demiş ki nasıl ki bir insan Müstahabın ilk başında muhayyersen, dilerse yapıyor, dilerse yapmıyorsa, akeza demişler bir insan içine girdikten sonra da muhayyerdir. Dilediği yerde keser, üzerinde de hiç bir günah yoktur. Tamam. Lakin halefilerle de malikiler demişler ki öyle değildir. Demişler eğer bir adam müstahaba başlamadan önce muhayyerdir. Ama müstahaba başladıktan sonra artık muhayyer değildir. Onu tamamlaması gerekir tamamlamazsa, yarada keserse, ortada bırakırsa onu kaza etmesi gerekir demişler. Tamam mı? Yarada bırakırsa onu kaza etmesi gerekir demişler. Ve yarada bıraktığından dolayı da günah kazanır demişler. İki şey. Hem günah kazanır hem de e, kaza etmesi gerekir demişler. Tabi aralarında bir tafsirat var. Yani Hanefiler bunu umumi kılmışlar. Bütün nafilelerde bu böyledir demişler. Tamam Bir adam hangi nafile olursa olsun o nafileyi terk ederse demişler bir, günah kazanır. İki, onu tekrardan kaza etmesi gerekir. Eğer özürlü olursa demişler mesela bir özürden dolayı kesmek zorunda kaldı. O zaman günah kazanmaz. Çünkü özürden dolayı terk etmiyor ama kaza etmesi gerekir. Malikiler ise demişler ki bu umumi değildir. Sadece demişler yedi tane e, nafile vardır ki bu yedisinde eğer keserse, yani içine girdikten sonra bırakırsa kaza etmesi gerekir demişler. Bunun dışındakileri ki nafilelere gelince öyle değildir. Aynı cumhur gibi demişler. Yani bu bizim saydığımız yedi tanenin dışındakiler de dilerse bitirir, dilerse yarıda keser, kendi bilir. Peki nedir bu yedi tanesi? Şeylerin söylediği, e, Malikilerin söylediği. Şimdi e, Maliki mezhebinin en geniş usul fıkhı kitaplarından merak soru sahibi demiş ki, قف واسمع مسائل قد حكموا بأنها بالالتزام قد يلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذعة كفونا وتوافونا وبإتمام المقتدي وتوافونا وبإتمام المقتدي بالابتداء بقطع الأمدي يلزم يعني قشنا نسوي مشوذية إنتانة ده صلاتنا وصومنا وحجنا نمص Salatuna, ve oruç, huruç. Ve haccuna, hacc. Ve umretun lana, umre. Ve kezahtika'una, ve itikaf. Öyle mi? Ee, tavafuna, tavaf. Ve bir insanın imama uyması. Yani nakilede, cemaate uyması. Mesela teravih gibi. Öyle değil mi? Nakilede, cemaate uyması. Kaç tane saymış oldular? Yedi tane saymış oldular. Tamam Demişler ki bir yedisiyle bir insan eğer e, başlarsa... Bunları yarıda keserse, günahta kazanır. Bunu tamamlaması da, yani kaza etmesi de gerekir. Ama bu yedisinin dışındaki nafilelerine gelince, kişi muhayyerdir. Aynı cumhurun dediği gibi söylemişler. Anlaşıldı değil mi? O zaman Hanefilerle Malikiler meselenin aslında ittifak etmişler. Ama fer noktasında ise ihtilaf etmişler. Hanefiler umumi tutmuş bunu. Bütün nafileleri tavsiye şekilde. Malikiler ise bunu daraltmışlar, belli yerlere getirmişler. Peki bunların delilleri nelerdir? Yani bu, çünkü bu mühim bir konuluş, yani günlük hayatta birçoğumuzun e, karşılaştığı birçok mesele e, bununla alakalıdır, öyle değil mi? Yani bir nafileye başlıyoruz, birersek terk ediyoruz, dilersek devam ediyoruz. Bir grup alim hem günah terettüb ettirmişler buna, hem de kaza edilmesi gerekir, öyle demişler. Bir grup alimde ne günah vardır, ne de kazaya ihtiyaç vardır demişler. Tabi böyle bir mühim meselenin mutlaka delillerinin olması gerekir, öyle değil mi? Cumhur ulema kendilerine delil alırken demişler ki bizim birinci delilimiz daha önce de biz e, hadis olarak görmüştük. Hatırlıyorsunuz değil mi? İmam Müslim'in Ayşe annemizden rivayet etmiş olduğu Peygamber Aleyhisselatü oruçla ilgili hadisi. Hatırlıyor musunuz? Bir gün Peygamberimiz benim yanıma geldi. Değil mi? Ben ona dedim ki ey Allah'ın Resulü dedi ki yanınızda bir şey var mı? Yiyecek bir şeyler. Ben dedim ki yok yani yanımızda yiyecek. Nerede peygamber <İm> inni izen sa'imun. O zaman ben oruçluyum dedi. Başka birbir yine yanımıza geldi. Bize bir tane hayvan kesilmiş, pişirilmiş, hediye edilmiş onlara. Bize hediye edilmişti. Ben dedim ki peygamber aleyhisselatü vesselama al yani ruzdani hayis vardır. Bundan niye dedim? Dedi ki inni kuntu sa'imen. Ben oruçluydum. Tamam. Yani şimdi ne olmuş oldu burada? İki, bu hadisten iki şey çıktı. Bir. Peygamberimiz bir gün geliyor, Ayşe annemize diyor ki yiyecek var mı? Ayşe annemiz diyor ki yiyecek yok. O zaman diyor ki inni izen sahibi, o zaman ben oruçluyum. Yani demek sabah niyet etmemiş. Öyle mi? Orucu henüz niyet etmemiş ama bir şey iyi pişmemiş de. Bir şey olmadığını görünce oruç, ben oruca niyet ettim. Dedik burada ne var? Nafile, burada ne çıkar nafile oruçlarda? Kişinin geceden niyet etmesine gerek yoktur. Ama Ramazan orucunda niyet etmek fardır. Oruç babını anlatırken da anlatmıştık bunu değil mi? İşte. İkincisi, bir de oruç tutmuş peygamberimiz, nafile bir oruç. Ayşe annemizin yanına geliyor. Ayşe annemiz ona hediye edilmiş bir hayvan etinden, kurban etinden peygamberimizi sununca, yiyor ve ben oruçluydum diyor. Demek ki peygamberimiz günü oruçlu başlamış. Doğru mu? Ama sonradan ne yapmış? Sonradan orucunu yemiş. Şayet nafile başlamakla beraber bitirmesi mecbur olmuş olsaydı veya günah olmuş olsaydı peygamberimiz böyle bir şey yapmazdı. Surenlerde ise daha açık bir ifadeyle Peygamberimiz diyor ki Es-sa'ibul mutetavvi'u amiru nafsihi. Yani nafile orucundan adam kendi nefsinin emridir. İnşa ederse oru mu inşa etmezse inşa eder. Orucunu ibadet, e dilerse orucunu tutar, dilerse orucunu yapar, iptal eder orucunu. bozar. çok açık bir ifade değil mi? Es-sa'ibul mutetavvi'u amiru Kendi nefsinin neydir? Kendi nefsinin emridir. Dilerse orucunu tutar, dilerse orucunu Peki burada, bu da nedir? Cumhur ulemanın delillerindedir. Öyle mi? Yani nafile başlamakla kişinin üzerinde gerekli olmaz. Ve cülistişat budur. Üçüncüsü, demişler ki İmam Bukhari, e, Ebu Sa'id el-Ma'li'den bize rivayet etti. Ebu Sa'id diyor ki ben bir gün radıyallahu anh mescidde namaz kılarken peygamber Aleyhisselam vesselam beni yanına çağırdı. Ben de diyor gitmedim. Namazımı bitirdim. Namazımı bitirdikten sonra Peygamberimizin yanına gittim aleyhissalatu vesselam. Dedim ki ey Allah'ın Resulü dedi ki niye ben seni çağırdığımda gelmedin? Dedi ben de dedim ki ben namazdaydım. Namazımı kesmek istemedim. Ben namazdaydım. Namazımı kesmek istemedim. Peygamberimiz de bana dedi ki Allah azze ve celle demiyor ki Allah ve Resulü sizi hikaye edecek bir şeye çağırdığında onlara icabet edin. Şayet diyorlar eğer nafileye başlamak onu bitirmeyi gerekli kılsaydı veya onun terkinde günah olmuş olsaydı peygamberimiz bu sahabeye kızmazdı. Öyle değil mi? Nasıl peygamberimiz bir insanı aleyhisselatü vesselam şeye teşvik etsin? Günaha teşvik etsin? Vesaire. Değil mi? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Onun için demişler ki bir de bir delil daha söylemişler. Sukuti icma demişler. Sukuti icma nedir? Bu dikkatinizi e çektiyse eğer şey söyledik. İki oruçla ilgili bir peygamberimizden bir fiili, bir de sözlü sünnet söyledik değil mi, delil olarak? Bir de bunun gibi sahabeden, yani hem süren sahiplerinin, hem muslanlar sahiplerinin zikrettiği çok rivayet var. Yani sahabe oruca başlamış, ondan sonra orucunu yemiş. Yani ortasında kendi dileyle orucunu yemiş. Yalnız bunlara inkar ettiği birinden hiçbir rivayet yok. Yani yediklerine dair rivayetler var, oruçlarını, tamam mı? Ama ki hiç, hiçbir başka bir sahabenin bunlara inkar ettiğine dair. Ya yani siz niye böyle yapıyorsunuz? Orucunuzu yemeyin, bu günahdır bunun kazasını tutun vesaire gibi bir inkar yok. demişler bu sukuti icmadır. Suku, sukuti icma nedir? İcma iki kısımdır değil mi? Bir sarık icma vardır. Bir de sukuti icma vardır. İnşallah ileride gelecek yani konu olarak. Sarık icma nedir? Sarık icma alimlerin bizzat yani bir konuda ittifak ettiklerini sözlü olarak dirilendirmesidir. Değil mi? Sukuti icma ise bir konunun insanlar tarafının arasında yaygınlık kazanması ve ona inkar edileni bilinmemesidir. Daha hiç kimse ona inkar etmemiş. Yani muvaffakatın da inkarın da icma yoluyla bilinmediği bir sessizliğin olduğu ortam. Sukuti icma demiş olduğumuz bu. Demişler bu konuda sukuti icma var. Niye? Çünkü sahabeden bunu yiyenler var. Ama onlara itiraz edenlere dair elimizde bir rivayet yok. Bu da tamam. Her ne kadar icma gibi olmasa, yani dillendirilmiş bir icma gibi olmasa da bu sukuti icma yerine geçer. Anlaşıldı burası. Bu delillere dayanarak ne demişler? Sonuç. Demişler ki eşittir. Nasıl ki nafile evvelinde zaten bu İmam Şafii'nin de sözüdür. Başında muhayyer olan ortasında da muhayyerdir. Bir şeye başlamak onun hükmünü değiştirmez. Tamam Bu İmam Şafii'nin zaten sözüdür. Demişler ki bir şeye başlamak onun hükmünü değiştirme İslam'da böyle bir şey biz bilmiyoruz demişler. Yani bir şey var. Sen ona başladığın zaman onun hükmü değişiyor. Ee, mesela demişler biz genel olarak böyle bir şey bilmiyoruz. Ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı da ee, bir adam başarken nasıl muhayyerse ortasında da aynı şekilde muhayyerdir demiş Anlaşıldı mı? İmam Ebu Hanife ile İmam Malik ise kendilerine neyi delil almışlar? Kendilerine şunu delil almışlar. Demişler ki bir, bizim delilimiz demişler kitaptandır. Kur'an-ı Kerim'dendir. Demişler Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ Amellerinizi boşa çıkarmayınız. Diyorlar ki burada sarık olan bir nehi var. Öyle mi? Bu sarık olan nehi beraberinde neyi gerektirir? Tahlimiyeti gerektirir. Yani insanın kendisine müstahap olan bir şeyi bozması, amelini iptal etmesi ne yedirmiştir? Neyi de haramlığı gerektirir? Bizim haramlıktan yani, haramlığa delilimiz de budur. Yani bu birinci delilleri kazaya değil, günaha deliller. Yani biz diyoruz ki diyorlar, şehit terk adam, başladığı müstahabı terk eden adam günahkardır. Bu da bizim delilimizdir diyorlar. Cumhur ulema da bunlara diyor ki, bir, bu delilin neyi iptal etmek konusunda bir ihtilaf, yani bir ihtilaf var. Öyle değil mi? Çünkü bir ayetin neden söz ettiğini anlayabilmemiz için bizim için en verimli yöntem nedir? Siyahına, sipahına bir de onun nuzul sebebine bakmak. Öyle değil mi? Öncesine ve sonrasına. Bu ayet-i hangi surede geçiyor? Hı -hı. Muhammed suresinde. Öncesinde ne geçiyor bu ayet kelimesi? Öncesinde. Allah azze de bahsediyor. Öyle değil mi? Allah'ın indirdiği hükümleri kere gören, kafirlere itaat eden, onların peşinden giden ve bu suretle Allah ve Rasulüne muhalefet eden münafıkları anlatıyor Allah Azze ve Celle öyle değil mi? Yani ha Allah'ın indirdiğini keri göre, ha Allah Azze ve Celle'nin dışında bazı kurumlara küfür noktasında itaat eden insanlardan bahsediyor ondan sonra iman edenler Allah ve Rasulüne itaat edin ve amellerinizi de boşa çıkarmayın Doğal olarak ne olmuş oldu? وَلَا تُبِّلُوا عَمَالَكُمْ Öyle değil mi? وَلَا تُبِّلُوا عَمَالَكُمْ Ayet kelimenin en sarip şeyidir. Ayet kelimenin en sarip manasıdır bu, değil mi? <gülüyor> bu ayet kelimenin en sarip manasıdır. E, niye? Çünkü ayet kelimenin siyaka ve siyaku, ayet kelimenin nüzül sebebi bunu anlatıyor, öyle mi? E, peki ayet kelime bunu anlatıyor da bundan başkasını kapsamaz mı? Kapsayabilir. Öyle değil mi yani? Şimdi kimse ayet kelimesi çünkü çünkü burada lafız olun. وَلَا تُبْدِلُوا Yani amellerinizi boşa çıkarmayın. Ama biz ne diyoruz? Başka şeyleri kapsayabilir ama sizin dediğinizi kapsamaz. Çünkü sizin dediğinizi kapsamadığına dair salih naslar vardır. Öyle değil mi? Başka şeyleri kapsayabilir. Biz başka şeyleri, yani ayet kelime kerime, sebebiyle hususi olabilir. Ama kapsadığı mana umlu olabilir. Öyle değil mi? Lakin sizin dediğiniz bu umumun içerisine dahil değildir. Burada biz nereden dayandırarak söylüyoruz? Bir önceki yuhurun delillerini zikrederken nafilenin bozulduğuna, nafileyi terk, nafilenin terk edildiğine dair rivayetlerle söylüyoruz. Anlaşıldı değil mi cevap? Yani bu şeye cevap nedir? Anlaşıldı. Bunlar demişler yani ki bu bizim nafilenin terk edenin günahkar olduğuna dair delilimiz değil. Peki kaza tutması gerektiğine dair onu tekrardan bir daha yapmasına dair bizim delilimiz nedir demişler. Ayşe annemizin rivayetidir demişler. Ayşe annemiz diyor ki ben de hafza Hafza kimdir? Peygamber aleyhisselatü vesselamın hanımlarından, Hazreti Ömer'in kızıdır değil mi? Benle hafza beraber diyor bir gün oruçtuk. Ondan sonra diyor bize bir tane kurban hediye edildi, kurban hediye edildi. Biz de hafzayla beraber orucumuzu yedik. Sonra geldim diyor ben bunu Peygamberimize zikrettim. Aleyhisselatü vesselam dedi ki ya Allah Resulü biz hafzayla beraber niyetliydik ve oruçlarımızı da yedik diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şeye, yani sözde Ayşe Hanım diyor ki bana dedi ki onun yerine bir gün kaza edildi Onun yerine bir gün kaza edildi Anlaşıldı? Bu da demişler bizim nevimize delidir. Nafileye başlayıp terk adamın Kaza etmesine delildir. Cumhur ulema ne demiş ki? Cumhur demiş ki hadisinin saliktir. Yani konu hakkında açıktır ama ne değildir? Sait değildir. Yani e, bilinen bütün meşhur olan hadis imanlarının çoğu bu hadisi inkıda ile ve davilerindeki adalet ve zatla alakalı bazı problemlerden dolayı bu hadisi reddetmişlerdir. Tamam? Demişlerdir ki bu hadis sabit olan bir hadis değildir. Çünkü intikam vardır, müseldir ve aynı zamanda rabilerinin hafızında ve adaletinde de problem vardır. Anlaşıldı? Böyle zayıf bir hadisi demişler. Biz böyle bir de bu kadar zayıf bir hadisi, bu kadar sayı hadisin yanında gündem bile etmedik. Yani aralarını toplayalım. Hani cemeden böyle bir şeye bile gitmeyiz. Çünkü daha önce ne demiştik? iki hadisi zıt görünen iki hadisi cem edebilmemiz için birinci şart nedir? İkisinin de sahip olması gerekir. Zaten bir tanesi sahipsa otomatikmen ne yapmıştır? Otomatikmen düşmüştür dedi. Ha. Bir de üçüncü bir şey getirmişler. Üçüncü bir delim getirmişler. Yani bu biraz karışık bir delim. Bunun için yazacağım bu inşallah. Şeyler, hanefiler, Malikiler demişler ki dikkat edelim inşallah. Daha önce bu anlattığımız e, Arabi hadisini hatırlıyorsunuz değil mi? Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelip İslam'ı soran Arabi. İşte ne vardır? Kelime-i vardır. Başka, işte beş vakit namaz vardır. Değil mi? Başka, işte haç vardır. Başka, işte falan. Bu İslam'ın beş esasını sayarken Peygamberimiz, Arabi her birinde ne soruyor? Mesela diyor, benim üzerime başka ne vardır? Diyor ki işte, değil mi? Peygamber e böyle diyince ne diyor? Her aleyh ya diyor. Bak soruya dikkat edin ha. Hel aleyye Gayruha Yazıyorum buraya. Peygamberimiz diyor ne diyor? La İlla El Tedavvab Şimdi buna mana verin. Yani nedir bunun manası? Hel <gayruha> aleyye Benim üzerime var mıdır? Yani benim üzerime vacib midir? Kastı o değil mi? Gayruha onun dışında yani mesela beş vakit namaz veyahut da ramazan olunca, veya orada senede bir defa zekat Benim üzerime onun dışında bir şey vacip midir? Bak, soru bu hal. Benim üzerime vacip midir? Peygamberimiz diyorlar ki hayır, vacip değildir. İlla en tatavvah Lakin senin tatavvah yapma müstesnadır. Değil mi? Şimdi bu nasıl ki? Buradaki istisna, istisnai muttasıldır. Tamam. Yani Hanefilerden Malikiler diyorlar ki buradaki istisna nedir? İstisna'yı mutasalır. Tamam. Ne demek istisna'yı mutasal? Yani istisna edatından sonra zikrettiğin, istisna edatından önce zikrettiğinin cinsindendir. Manası bu. Yani istisna edatından önce neyi zikretti? Vacibi zikretti. Tamam. O zaman eğer bu istisna istisna'yı mutasalsa doğru mu? O zaman bundan sonra zikrettiğinin hükmü de otomatikmen ne olmuş oldu? Cinsi yani yoktur <gülüyor> ama tatavuğu yaparsan o da vacip gibidir. Oldu. Eğer onun cinsindense. Tamam Şimdi istisna iki kısma ayrılır. Araplarında istisna iki kısma ayrılır. İstisnai munkata istisnai muttasıl muttasıl bir de istisnai munkata ne gibi mesela? Örnek cael kavmu Cael kavmu illa zeydun İstisna elatı burada nedir? İlladır. Değil mi? Kavim geldiği zeyd hariç. Kavim geldiği zeyd hariç. Bak burada istisna mutlasıl bir istisnadır. Zeyd kavmin cinsindendir. Onlar da insandır. Zeyd de insandır. Doğru mu? Biz burada zeydin de o kavmin cinsinden olduğunu istisnanın mutlasıl olduğunu anlıyoruz. İstisna ne nedir? nedir? Ca'a'l kavmu illa el himar. Kavim geldi merkep üstüne. <gülüyor> Burada merkep kavmin cinsinde midir? O zaman bu istisna nedir? Munkatadır. Anlaşıldı mı? Mezal ca'atut tub illa Ahmedu. Öğrenciler geldi Ahmet müstesna. Ca'atut tub illa hakibatu. Mesela bu mukatendir. Öyle bir şey, hakibe, öğrencilerin güzel. Peki şimdi burada sormamız gereken soru şu bizim. Biz bu istisnanın mukatendir, muttasıl midir olduğunu nereden anlayacağız? Öyle mi? Demiş ki adetler, Arap lukatında bu böyledir yani. Asıl olan istisnanın ne olmasıdır? Muttasıl olmasıdır. Asıl olan, istisna her zaman muttasıldır. İstisnanın mukave olduğunu gösteren bir şey olması lazım. Ya zihnimizde, ya ulfümüzde, ya bilgimizde olması lazım. Ama mutlak olarak karşımıza bir cümle geldiğinde asıl olan nedir? Mutasıldır. mutasıldır. Öyle mi? Asıl olan mutasıldır. Anlaşılıyor değil mi burası? İnşallah. Ee, Cumhur ulema demiş ki tamam biz size katılıyoruz demiş. Haletlere. Yani istisnada asıl olan şeydir. Ee, mutasıldır. Ama demişler bizim zikrettiğimiz delillerin hepsi Buradaki istisnanın munkata olduğunu gösterir, tamam Yoksa o deliller olmasaydı, tamam sizin bu lugavi yönden yapmış olduğunuz istiddat biz kabul ederiz. Ama demişler, maalesef biz bunu kabul edemeyiz. Niye? Çünkü <gülüyor> çünkü demişler, buradaki istisna nedir? Buradaki istisna, istisnai munkata'dır. Sebep de nedir? Sebep de, çünkü bizim zikretmiş olduğumuz deliller. Yani, Es الْمُتَطَوْيَ عَا اَمْيُمُ نَفْسِهِ ''İnni kuntu sa'imen mesela ya velle zina menüstecibu lillahi ve röbbeli resulü illa la'akum lima yukikum sukutu icman'' vesaire bunların hepsi gösterdi ki buradaki istisna şeris, mutfakattır. Anlaşılmayan bir şey, surete anlaşılmıyor değil mi orayı? Tamam inşallah. Şimdi burada e Şimdi şöyle bir sorun var. Bunu anlatmamın sebebi, yani çoğu usul kitabında şöyle geçer. Diyelim ki mesela işte buradaki istisna hanefiler demiş ki bu cumhur demiş ki muhtasar. Böyle mesela adam şöyle bir yazı düşmüş, diptiğe demiş ki vakıla hu möbniyün hala hükmedi mesela istisna demiş. E şimdi gariban talebe, yani bilse bile istisna meselesini onunun nerede yani istisnasının neresini kastettiğini anlamıyor. Yani hani, tamam diyelim ki bu tavsileti bilen bir talebem bile olsa bakıyor diyor yani, tamam yani ihtilaf bunun üzerinden mevcidir. E, vesaire onun için anlattım. Yani bu bunu gördüğünüz zaman bu delil hatta mesela ben hatırlıyorum bize ilk anlatılırken ben demiştim bu delille de konunun ne alakası var yani hadi yani, yani ne hatta delil tam onların hilafına e, yani görüntüde gerçekten delil hanefilerin ziddina doğru mudur işte? Hanefi'nin delillerinden bir tanesi de budur dediğinde demiştim Allah Allah yani böyle böyle bir mantık mı olur? E, delil tam onun sırdına bir vacip var bir tatavu var. Vacip üzerine gerekli tatavu gerekli değil. E, ama sonradan ha tamam adamlar lugavi bir şey delil almışlar kendilerine yani lugavi bir yönle istindan yapmışlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? İki mezetle de anlaşıldı değil mi? Cumhur ulemaya göre özetlersek bütün nafilelerin başı neyse sonu da odur. Hiçbir şeye başlamak onun hükmünü değiştirmez. Ondan dolayı da e, insan muhayyadır. Ve müstehaba başladıktan sonra terk edersen ne günah ne de kaza yoktur. ise malikiler demişler ki müstehaba başlamadan önce muhayyadsın ama müstehaba başladıktan sonra muhayyadığın ortadan kalkmıştır. Artık senin ne yapman lazım? Senin onu yerine getirmen lazım. Eğer terk edersen günahkarsın demişler. Delilimiz öyle tuttib-i Kazasını tutman lazımdır demişler delilimiz. Ayşe annemizin hadisidir. Tamam Demişler. Ayrıyeten bir de malikiler yapmışlar? Malikiler demişler biz sizin gibi bunu böyle her nafile için değil, sadece belli başlı nafileler için biz bunu gerekli kabul ediyoruz demişler. O belli başlı nafileler nedir? Yedi tanedir. Bu yedi tane saygımız olursa demişler, o zaman kişi eğer kasıtlı bunu terk ederse hem günahkârdır hem kaza gerekir demişler. Ama bunun dışındakilerde ise kişi mukayyerdir demişler. Anlaşılmayan bir şey? Buyurun. Bilmiyorum. Yani Allah-u benim bildiğim şey yok ama ee, bir de ben noktalar alırım inşallah. Ben de bakalım senin söylediğinle beraber neye belandırmışlar bilmiyorum. Nereye yazalım? Bir de sen kalsana yazalım. Başka soru soru var mı konuyla ee, Peki Hanefi ve Cumhur'un bu delilere ne demişler? Yani bir cevap vermişler. Yok, yani normalde zaten e, Hanefilerde geçen defa da anlattığımız e, gibi asıl olan kitap kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Tafsilat olmakla e, beraber. Cumhur'un istidlal yapmış olduğu hadisler, yani bu tip hadisleri gördükleri zaman, e, Kur'an-ı Kerim'den çıkan genel hükümlere kıyas, yani bazılarına diyor ya, hanefiler, kıyas dediği şey veya da insanların dilinde şöhret bulunan şey ayet kelimelerinden çıkan genel hükümleri kastetmiyorlar. Yani umumi kaydeleri yoksa kafadan getirdikleri kaydeleri kastetmiyorlar yani. Ee, ya demişler, hava zaten zaten hani şeye muarızdır, yani kitaptan çıkan genel hükümlere muarızdır, kabul etmemişler. Veyahut da etmişler. Yani bir şekilde kendilerince tafsilata gidip tevhül etmişler. Yani meselenin tamamı daha evvel de söylediğim gibi bu tip konularda tafsilata gitmesek bile yani asıl bellidir. Yani iki tarafın usulüdür. Yani Tebenni etmiş oldukları usulüdür Bu da Hanefilerin usulünden kaynaklanıyor. Tamam. Bir de zaten daha evvel de söylemiştim. Konunun başında Hanefi ile Cumhur'un usulünün arasında bir fark var. Öyle değil mi? Mesela Hanefilerin usulü tarih içerisinde değişmemiş. Hanefilerin usulü Tarih içerisinde değişmemiş. Öyle mi? Ama Cumhur'un usulü öyle değil. Yani mütekelliminin usulü değil, <gülüyor> usul Tarih içerisinde çok ciddi gelişme göstermiş. Yani Usul-fıkıh, İslam bilimlerinin anasından çok ciddi tatavur gösteren, gelişme gösteren bir eğilim. Niye? Sebebi ne? Çünkü Cumhur ee, kaide belirlemiş, kaydeden furo belirlemiş. Öyle mi? Hanetler ise öyle yapmamış. Yani İmanlarının vermiş olduğu fetvaları önlerine almışlar. O fetvalardan usul çıkarmışlar. Anlaşılıyor değil mi? Yani mesela demiş ki imam-ı Hanife işte nafide namazı terk eden adam yani günahkar olur. Yani nafideye sonra bunlar hani bu doğru mudur, yanlış mıdır değil. Bunun usulünü araştırmışlar. Yani biz buna neyi usul kılabiliriz e, demişler. İşte usul olarak da e, bunları bulmuşlar. Anlaşılıyor değil mi? Furodan usule gittiklerinden dolayı usulleri tatavurda gösterilermiş, değişmemişler. Yani hani birileri başka bir şey getirdi, Adamın usulü furor çünkü, yani hanefilerin usulü aslında furor, öyle değil mi? Cumhur'un usulü aslında asıl o usulden furor neşet etmiş, doğru mu? Ondan dolayı sürekli gelişim göstermiş, hem yani furor hem usul gelişim göstermiş. Ama şeyhinki öyle, e, öyle değil, hanefilerin usul dediği aslında onların furoru. Yani imamlarının fetih olarak vermiş oldukları fetvalarda usul çıkarmışlar, e, fetva değişmediği için yani veyahut da belirlen hüküm artık imam vefat ettiğinde dolayı beraberinde usul ve değişmemiş. Öyle kalmış yani. Anlaşıldı mı? İnşallah. Devam eder mi yoksa yeter mi bu kadar? Devam eder mi? Yeter mi? Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Fakır derslerimizden bir kitle nafile namaza başlarız sonra Orada bir cevap olursa nafile namazı bırakacak mıydı atmayacak mıydı? Tamam. Temizlik işte Maliklerde işte ne yaptığını namaza başlamaz ise namazımız olunana bırakması geri temizlenir. Tamam. O, şu an bu nasıl de... var orada ama orada sanik nasıl var? Öyle değil mi? Hı -hı. Yani mesela orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hadis şeride bir da uquibatı salatu fala salatay ile mektuba. Bak bu çok açık bir şey, ee, çok açık bir nasıl. Bir de fala salatay dediği zaman Peygamberimiz şimdi daha evvel de söylemiştim dedim ki nefi geldiği zaman bi hakikatın önünde. فَلَا Öyle değil mi? Bu nefi iki şeye de hamledilebilir. نَفْيُ السَّحَة Doğru mu? Bir de نَفْيُ كَمَر Asıl olan nedir? نَفْيُ السَّحَة Öyle değil mi? Çünkü Arap lügatındaki asıl kullanımı budur. Ondan dolayı da hem lügat yönünden, hem naslın kendisi yönünden, hem de selefin uygulaması yönünden. Burada açık, salih bir ifade var. Yani اُقْقِيمَةِ صَلَاتًا فَلَا صَلَاتًا اِلَّا مَكْتُوبَ Ondan dolayı bu müstesna. Zaten yani normalde e, şeyler, e, maliki e, mezhebi mesela hanefi mezhebinden bu konuda biraz daha farklı. Yani maliki mezhebi biliyorsunuz. Hatta bazı alimlere göre e, Nas'a hem dirayet hem de rivayet yönünden en yakın olan mezebi maliki mezhebi olduğunu söylemişler. Özellikle bu şeyden dolayı. E, Medine ehlinin ameli meselesini biliyorsunuz değil mi İmam Malik'te? onun hüccet yani hüccet diye kabul ettiklerinin arasında belirgin bir şekilde bir deneme var medine ehlinin ameli var medine ehlinin ameli yani bir konuda biz gör medine elinin ne üzerine bulursak biz onu kabul ederiz çünkü onlar peygamber aleyhisselatüsselamdan görmüşlerdir ee, diye bunun sebebi de mesela hanefilerinkinden biraz farklı dikkat edersiniz yani hanefilerin haber hatta bazı şeyleri haber hatta kabul etmedikleri işte bu Kur'an'ın kendinden çıkan genel konularla. Maliklerinki biraz daha farklı, maliklerinki biraz daha, yani özürleri biraz daha şey. E, sünnete Peygamberimizin fiili uygulamasına yakın olabilmek için e, yapmışlar. Bu konuda şey var, bu konuda salih nasıl var Başka <gülüyor> sorusu olan var mıdır? Yok. Vahyudallâhûnennü <gülüyor>